aleyküm ve rahmetullah ve berekatü aziz ve sevgili Akra dinleyicileri Avustralya'dan e, haç hazırlıkları arasında size cuma konuşmasını yapıyorum. E, Allah hepinizden razı olsun. Hepinize dünyanın ve ahiretin mutluluklarını dilerim. Cenabı Mevla gönlünüzde ne gibi muratlarınız varsa herkesin kişisel efendim özel e, istekleri vardır muhakkak. Güzel isteklerinizi Allah eğer dinlesin. İyi canla az ve bahtiyar olun. Efendim e, ben e,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 bir gayri azap azaba uğramadan cennete gitmek en güzeli bu tabi en güzeli hesap uğramadan hesap bile sorulmadan doğrudan doğruya cennete gitmek onun altındaki güzel olan şey hesabı görülüp de hasenatı fazla olduğu için cennete hak edip cehenneme düşmeden cennete gitmek böyle cennete girecekler insanlar bir kısmı müminlerin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 dini devre değişiyor Peyg peygamber efendimizin Hz. Muhammed'in Mustafa'nın devresi başlıyor. Peki Musa a.s.a inananlar ne olacak? Peygamber Efendimize inanacak. Musa gelse peygamber Efendimize tabi olacaktı. Hz. İsa a.s. gelecek, inecek peygamber efendimize tabi olacak. Peygamber efendimizin ümmetinden olacak diye rivayetler var. O halde Hz. İsa'ya tabi iyi de yani Hristiyan diyorlar onlar efendim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 şey olmadığı, mümin olmadığı Kur'an-ı Kerim'de ifade ediliyor. Efendim kesin ayet-i kerimeler var. Lekat keferellezine kâle Lekat keferellezine kâlu innallâhe huvel mesuhüb nüveryen Mesela Hz. İsa'yı tanrı sananlar kafir olmuş oluyor. Efendimiz Trinite Allah üçtür, üç birdir, üçün biridir gibi efendim e, teslis inancını şey yapanlar onların kafir olduğu bildiriliyor. Binaenaley maalesef öyle düşünenler de doğru inancı bulamadıkları için hem de ebediyen cehenneme e, girip orada ebediyen kalacaklar. Niçin? Çünkü allah Teala Hazretleri bildiriyor ki اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُوا en bir hişeyen veya fermaadöne zalik elmen yaşak. Allah kendisine şirk koşmayı da çok büyük suç olarak kabul ediyor. Tabi hiç inanmamak kapkarak, simsiyah efendim kas katı dinsiz olmak, inançsız olmak, hiç inanca sahip olmamak en aşağı durumu ama bir inancı olup da yanlış inancı olmak, müşrik olmak da bir cezadan kurtarmıyor. Insan.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 münafıklar sana geldikleri zaman ey Resulüm e, dediler ki innekele Resulullah hiç şüphe yok ki ya Muhammed sen Allah'ın Resulüsün dediler güzel demişler tamam böyle bu sözü söylemişler ne buyuruyor allah Teala Kerimesi münafıkın suresinde bu e, olayı bildirdikten sonra arkasından bu olayın değerlendirilmesini oradan anlayacağız Vallahu yâlemû İn neke le Resulü, tamam. Allah biliyor ki sen Allah'ın gönderdiği hak Peygambersin, tamam doğru. Yani senin hak Peygamber olduğun kesin. Ama vallahu yeşhedu inler münafıkıne le kazi bun. Allah da şehadet eder ki.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 raptıınca efendim onun mahiyeti hakkında yalan yanlış eğri büğrü şeyler söyleyince olmaz. Batı'da çok çok güzel filozoflar, e, filozoflar, e, hakimler, düşünürler var. Efendim Allah'ın varlığını, birliğini güzel kitaplar yazarak ispat etmişlerdi yani İşler Başkanlığı da onların bazı makalelerini Amerika'dan, Avrupa'dan e, efendim mecvalardan alarak, dergilerden alarak Efendim, tercüme etmişler. Güzel şeyler var, kesin yani Allah'ın varlığında tereddüt yok. Allah'ın varlığında tereddüt yok. Hazreti Muhammed'in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 İnsan cennete girecek. Şimdi bu cennetle ilgili üç hadis-i şerifi biraz da çabuk olarak e, anlat, okuyayım. Efendim buyuruyor ki Peygamber Efendimiz İnne ehle cenneti men la yemutu hatta yemle allahu mesami'ahu mimma yuhib ve ehlen nabi men la yemutu hatta yemle mesami'ahu mimma yekmeh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 Hatta o ölümün telaşını, azabını, sıkıntılarını bile görmezler. Sevinç içinde bir gül bahçesine girercesine, girercesine efendimiz ruhlarını teslim ederler. Neden? Allah kulaklarına fısıldar, söyler.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 Olmayasın. Ona çok dikkat etmek lazım. Yani acıdığımız için hatırlatma olarak söylüyoruz. Kendi sözlerimizi de söylemiyoruz. Peygamber Efendimiz'in sözlerini karşımıza alıyoruz. Efendim e, size onları naklediyoruz. Yansıtıyoruz. Hani uzaydan gelen efendim e, titreşimleri kasabaya, şehre yansıtan kasabadaki aletlerden de sesi ve görüntüyü e, alıp dinleyen e, insanlar gibi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 aleyhe maşîtum ile ulemâ e fe yekûlûne mâ rabbina keza ve keza fe yahtecune ilehim fil cennette kemâ yahtecune bu hadis-i hem Arapça bilenler işin mahiyetini iyi anlasınlar diye okuyorum hem de bereket olsun mübareklik yağsın efendim kulaklarınıza diye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 Gayle ihtiyacun ila'l ulama Cennette alimlere gene muhtaç olacaklar. Mürşid-i kâmillere, büyük alimlere, büyük müştehidlere, efendim kendilerine tabi oldukları mübarek efendim din büyüklerine orada da muhtaç olacaklar. Nasıl olacak? Vezalika ennemum Allah'a fi Her cuma günü Allahu Teala Hazretlerinin makamında ziyaret edecekler. Nasıl olacak?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 ne istiyorsanız hadi bakalım benden isteyin. Ey benim sevgili, mübarek, dindar, mümin, halis, has kullarım. Ne istiyorsanız isteyin buyuracak Allah-u Teala Hazretleri. Feyyel tefitüne iler ulema. Şimdi ne isteyin deyince bunlar bu sefer dönüp alimlerine bakacaklar. Alimlerinin yüzlerine, gözlerine bakacaklar. Ee, ve diyecekler ki net isteyelim Rabbimizden. Bak bize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 alimleri arayıp bulup onlara tabi olmalı hakkı söyleyen, doğru söyleyen. Şimdi bana fakültedeyken, efendim, çok sevdiğim bir efendim, mesai arkadaşımız bir e, zat e, dedi ki hocam şimdi bazı kitaplar şöyle yazıyor, bazı kitaplar böyle böyle yazıyor. İslam'da resmin hükmü nedir? Tasvirin hükmü nedir? E, yani bazı bunu işte e, meşrudur, yahidir filan demeye getirmek istiyor. Ne dersiniz filan dedi efendim ben de dedim ki hadis şerifler var kesin olarak Allahü Teala Hazretleri musabirlere tasvir yapanlara resim yapanlara lanet ediyor bunun olmaması lazım çünkü e, insanlar e, bu resimden heykelden e, dolayı eski devirlerde e, işte dinlerini bozmuşlar, insanlara tapmışlar efendim kesin yani biz tabi ayetleri hadisleri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 Yani nihayet peygamber evi, efendim, nihayet bir kumaşın üstünde bir desen. Demek ki uygun değil. Ben bunu dobra dobra söyledim, teşekkür ettim, memnun oldu. Efendim, ha dedi tamam. Yani eyip, dinin ahkamını eğip büyümek doğru değil. Aynen söylemek lazım. sever sever, sevmeyen gitsin Allah-u Teala Hazretlerine müracaat etsin. Peygamber Efendimiz'e müracaat etsin. Ben e, onun sözünü aynen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 o dini töre o yapıyor diye de kaldırılmaz yanlış başörtüsü Allah'ın emridir örtülecek o kadar doğruyu söylemek lazım alimlere bu vazife düşüyor eğip bükenler lafı evirip çevirenler de ilme hıyanet etmiş oluyorlar dine ihanet etmiş oluyorlar üçüncü hadis-i şerife gelelim cennet ehliyle ilgili efendim bu hadis-i şerifte de büreyde radıyallahu anh'ten rivayet olmuş Allahü Teala Hazretleri buyuruyor ki, Peygamber Efendimiz Allahü Teala Hazretlerinin Resulü Peygamber Efendimiz buyuruyor ki inne yemin allah Teala Hazretleri buyuruyor, e, e, Peygamber Efendimiz, Allah-u Teala Hazretlerinin Resulü, Peygamber Efendimiz buyuruyor ki inne ehle cenneti yedhulune ale cebari külle yevmin merrateyni fe yakra'u aleyhimul Kur'an ve kad e, celese küllüm ri'im minhüm meclisehüllezihü ve meclisudu ala menabiri dürri vel yakut ve zümrüdü ve zehebe ve fitta bil a'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 Bureydeh radıyallahu anh'ten rivayet olmuş. allah Teala Hazretleri buyuruyor. E, e, Peygamber Efendimiz, allah Teala Hazretlerinin Resulü, Peygamber Efendimiz buyuruyor ki inne ehle cenneti yedhulüne ale cebari külle yemin merrateyni fe yakra'u aleyhimul Kur'an ve kad e, celese küllümri minhum minhüm meclisehüllezî huve meclisudu ala menabiri dürri vel yakut ve zümürrüdü ve zehebe ve fitta bil a'mad. Fela Takar ru ayınuhum kattı, kema takar ru bizelke velem yesme o şey en azama minu vela asen minu, sum meyan zarabune ilari halim ve karred ayınuhum naimine ilam isliha minel katt. Efendim bu da cennetten bir sahneyi anlatıp bitiyor bu hadisleri. Ben de tabii konuların tükenmesini istemiyorum. Biraz da efendim e, tabii hadisçilerlerde bir yerde bırakıyor sözün. Efendim, e, kafi miktarda olması gerekiyor. O ötekilerini de başka zaman söyleriz. inşallah. Cennet ehli cebar olan Allahu Teala Hazretlerini günde iki defa efendim huzuruna girerler. Allahu Teala Hazretlerinin dergahı ilahisine günde iki defa girerler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 Kur'an-ı Kerim bir dakikence okuyacak. Efendim müminlerin kulakları Kur'an-ı Kerim'i Allahu Teala Hazretlerinin okuyuşundan dinleyecekler. Fe kat celeşekkül minni min meclisir izi huve Yani muayyen kendi yeri olan oturması için kendisine ayrılmış olan yere hepsi oturmuş olacaklar. Ala menabiri turrivelia kuuti ve zümrüdüh-zehbe vel bil aman. Amellerine göre inciden, yakuttan, zümrütten, altından, gümüşten, efendim kürsülerine, koltuklarına, sedirlerine, minberlerine oturmuş bir vaziyetteyken Allahü Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'i onlara okuyacak sevgili dinleyiciler. فَلَا تَقَرْرُ عَيُنُونْ قَدُّ كَمَا تَقَرْرُ بِذَلْكَ Bu olay kadar onları şenlendiren gözlerini efendim neden hoşlarına giden daha güzel bir şey katiyen e, olmayacak. Çok hoş bir hal olacak bu. Kur'an-ı Kerim allah Teala Hazretleri okuyup onların dinlemesi öyle zümrütten, yakuttan, efendim, inciden, altından, gümüşten e, ama amellerine göre diyor. E, koltuklarda oturacaklar. Yani çok iyi amelli, çok güzel koltukta oturacak. Biraz gevşek olanlar daha efendim, düşük e, efendim, süsteki veya güzellikteki yerlerde oturacaklar. Yani amel işlemek çok önemli. icraat ibadet çok önemli. İbadetlerine göre insanlar yükselecek ortam. Çok memnun olacaklar. gözleri çok şenlenecek. Ölemiyesi ma. O şey en zaman minhu vela ahsen. Bundan daha muazzam ve daha güzel bir şey işitmemiş olacaklar cennette. O ses, o Kur'an'ın Allah'tan dinlenmesi, o sesin güzelliği başka o kadar güzel hiçbir şey olmayacak. Efendim mest olacaklar, mesrur olacaklar. Olacaklar, memnun olacaklar, rahmete karg olacaklar. Tüm beyazlarıne Sonra efendim e, yerlerine, efendim kendilerinin olduğu e, yerlerine girecekler. Yani e, rihal demek. Ee, şeylerin meskenlerinin meskenlerini eşyalarının olduğu yer demek yani meskenlerine gelecekler ve <gülüyor> kavred gözleri şenlenmiş, işleri nurlanmış, şenlenmiş olarak naimi ile nimetlere eee olmuş olarak ilermiş ve hamiler kat ertesi gün tekrar daflarının dergah-ı ilahisini ziyaretlerine gidinceye kadar öyle memnun bir şekilde evlerine dönecekler diyor. Aziz ve sevgili kardeşlerim, yani e, böyle güzel haller olacak cennette bir sahne bu. Daha nice nice güzellikler olacak. Ama günde iki defa dergahı izlete girip Allah Teala Hazretlerinden Kur'an-ı Kerim'i dinlemek çok çok güzel bir nimet. Kur'an-ı Kerim'in kıymetini bilin sevgili dinleyiciler. Kur'an-ı Kerim'e izzet ve hürmet edin. Kur'an-ı Kerim'i okuyun. Kur'an-ı Kerim rahlara konulmak için inmedi. Manasını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 kuruluşuna efendim, sebep olduk, yaptık. Yani Türkiye'nin sanayileşmesine nice katkılarla bulunduk ama işte e, taş atmak e, huyu olunca duramaz. Bazıları böyle yaramazlar. Sat açırlar, taş atarlar. Ama benim burada Avustralya'da gördüğüm kesin bir şey var. Avrupalılar, der insanlar hatta siyasetlerini din üzerine oturtmuş durumdalar. Bugün Avrupa Birliği dediğimiz, Almanya'nın çekip götürdüğü efendim hareket ve Almanya'nın siyasileri, kimisi papaz, kimisi din adamı, bu fikri ortaya atanlar ve yürütenler, yani bunlar bu şeyleri büyük bir Hristiyan devlet kurmak için yapıyorlar, papalıkla